Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Kanada'lı maden şirketi UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan ve Türkiye'nin en değerli turizm alanlarından biri olan Kapadokya bölgesinde altın madeni açmak istiyor. Anka'nın haberine göre maden şirketi Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplam 1306 hektarı kapsayan devasa alanda Altın aramak için Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden resmen ruhsat aldı. Yöre halkı şirketin sondaja başlamasıyla haberdar oldu ve binlerce itiraz dilekçesi yağdı. Change.org'da imza kampanyası başladı. Fosil yakıt şirketlerinin hisse değeri COVID-19 nedeniyle yaşanan ekonomik kriz ve petrol fiyatlarındaki düşüşle dibe vururken salgın döneminin parlayan yıldızı temiz enerji oldu. Anadolu Ajansı'nın enerji ekonomisi ve finansal analiz enstitüsü verilerinden derlediği bilgilere göre enerji sektörü geçen yıl Standards'ın Poor 500 endeksinde son sırada tamamladı. Söz konusu endeks 2020'de %18 yükselirken enerji sektöründeki şirketlerin değeri ortalama %30 geriledi. Petrol fiyatlarının varil başına 23 dolara kadar indiği bu dönemde en fazla değer kaybeden şirketlerin başında petrol şirketleri var. Dünyanın halka arz edilmiş en büyük petrol şirketinin hisse senedi değerlerinde yaşanan yüzde kırk düşüşün ardından şirket 31 Aralık'ta Dow Jones Endüstri Ortalaması Endeksinden çıkarıldı. Çevresel Adalet Vakfı, Tayland'ın sularına atılmış ölümcül balık ağlarından kurtulmayı hedefleyen Ağsız Denizler isimli bir proje başlattı. Norveç Perakendecileri Çevre Fonu tarafından desteklenen proje kapsamında bir yıl içerisinde 15 ton balık ağı toplandı. Ağlar sonrasında kıyıda yaşayan yerel topluluklar için spor ve mutfak malzemeleri üretmek için kullanılıyor. Böylece hem okyanus yaban hayatının korunması hem de yerel köylerin desteklenmesi amaçlanıyor. Çevresel Adalet Vakfı yaptığı açıklamada ağların okyanusta kaybolması veya terk edilmesi nedeniyle ölüm tuzakları oluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Yapılan açıklamada her yıl denizlerde en az 640 bin ton teçhisatın bırakıldığı ve onlarca yıldır mercan resiflerini dolaşarak beraberinde balıkların, yunusların, kaplumbağaların, deniz kuşlarının öldüğü tahmin ediliyor. Dendi ayrıca bölge halkının geçim kaynaklarını da etkiliyor. Zaten yasa dışı balıkçılığın yükünü taşıyan yerel kıyı topluluklarının gelirleri bu tür kayıplarla daha da tehdit ediliyor deniyor. Projeye dahil olan çevreci dalgıçlar ve geri dönüşüm şirketleri bu ölümcül atık ağların toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Çevre iklim ve Sağlık için işbirliği Projesi ÇİSİP. Türkiye'de ilk defa tek sağlık yaklaşımıyla COVID-19 pandemisi ve iklim değişikliği ilişkisini inceleyen notunu duyurdu. Pandemilerin önüne geçmek için tek sağlık yaklaşımının şart olduğunu belirten uzmanlar, Sağlık, Tarım ve Orman ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı işbirliğine davet etti. Tek sağlık, sağlığın korunması için insanlar, hayvanlar, bitkiler ve bunların ortak çevresi arasındaki bağlantıyı bir bütün olarak ele alan iş dayalı ve disiplinler arası bir yaklaşım. Bilgi notu, iklim değişikliğinin 2030'da 2050 yılları arasında her yıl 250 bin ölüme neden olacağını ve bunun yanı sıra daha fazlasının viral hastalık kaynaklı ishal ve sıtma olacağının tahmin edildiğinin altını çiziyor. Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Çiğdem Çağlayan, Sağlık ve çevre alanında çalışan uzmanlar, disiplinler arası bir yaklaşımla tüm canlıların iyi olma halini kapsayıcı bir biçimde ele almalı. Bunun için en büyük görev sağlık uzmanlarına düşüyor. Özellikle de veteriner hekimler ve doğa koruma kuruluşlarıyla bir arada çalışmalıyız dedi. Dünyanın farklı noktalarında sıcaklık ve basınçta değişimler yaratan iklim değişikliği hayvanları göçe zorluyor ve patojenlerin yayılmasını tetikliyor. Örneğin küresel sıcaklık ortalamasındaki 2-3 santigratlık artış sivrisineklerin göç rotalarına etki edeceğinden sıtma riski altındaki insan nüfusunu %3-5 oranında arttırması bekleniyor. Buna ek olarak klinik mikrobiyolog ve virolog Profesör Doktor Selin Badur'un da belirttiği gibi su ve ormanların kötü kullanımının enfeksiyon etkeni taşıyıcılarının kontrolden çıkmasına neden oluyor. Tarım alanlarının gereksiz genişletilmesi ve ormanların tahrip edilmesi Burada bulunan canlıların ve taşıdıkları mikroorganizmaların kentlere göçüle neden olabiliyor. Belgi notu 1980'den bu yana yeni salgın hastalıkların sayısında artış görüldüğünü de altına çizdi. Bir etkinlik hatırlatmasıyla güne veda edelim. Türetim Ekonomisi Derneği tarafından yürütülen sosyal ve ekolojik açıdan adil üretim yapan kadın topluluklarından hareketle daha adil bir ekonomiyi savunan Kadın Projesi kapsamında Önemsiyoruz sosyal girişimin kurucusu Gözde Şekercioğlu ile ortak amaç için dayanışma etkinliği 30 Ocak 2021-19'da 21 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleşecek. Etkinlikte katılımcı karar alma, birbirinden öğrenme ve verimli ilerleme nasıl mümkün olur? Bir topluluğu bir araya getiren değerler nedir? Üzerine konuşulacak etkinliğe türetim ekonomisi derneği ve kadim projesi.